Bununla beraber bize kavuşmayı ummayanlar, bize ya melekler indirilmeliydi ya da Rabbimizi görmeliydik dediler. Ant ki doğrusu nefislerinde kendilerini büyük gördüler ve büyük azgınlık ettiler. Melekleri görecekleri gün, işte o gün günahkarlara hiçbir sevinç haberi yoktur ve yasak yasak diyeceklerdir. Onların yaptıkları her bir iyi işi dikkate alırız. Fakat onu saçılmış zerreler haline getiririz. O gün cennetliklerin kalacakları yer çok iyi, dinlenecekleri yer pek güzeldir. O gün gökyüzü beyaz bulutlar halinde yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir. İşte o gün gerçek hükümranlık, çok merhametli olan Allah'ındır. Kafirler içinse o pek çetin bir gündür. O gün zalim kimse ellerini ısıracak, eyvah diyecek. Keşke peygamberin yanında bir yol tutsaydım. Eyvah diyecek, keşke falancayı dost edinmeseydim. Çünkü zikir Kur'an bana gelmişken, o hakikaten beni ondan saptırdı. Şeytan insanı uçuruma sürükleyip sonra yapayalnız ve yardımcısız bırakmaktadır. Peygamber dedi ki Ey Rabbim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey yerinde tuttular. Resulüm ve işte biz böyle her peygamber için günahkarlardan bir düşman yapmışızdır. Bununla beraber Hidayet verici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. Yine o inkar edenler dediler ki, o Kur'an ona hepsi birden indirilseydi ya, biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle parça parça indirdik ve onu tane tane ayırarak okuduk. Hem onlar sana karşı herhangi bir mesele gelmezler ki, biz sana onun karşılığında doğrusunu ve tefsirin daha güzelini getirmiş olmayalım. O yüzleri üstü cehenneme toplanacaklar var ya işte onlar yerleri en kötü, yolları en sapık olanlardır. Andolsun ki Musa'ya kitap verdik. Kardeşi Harun'u da ona yardımcı yaptık. Haydi Ayetlerimizi yalan sayan o kavme gidin dedik. Sonunda yola gelmediklerinden onları yerle bir ettik. Nuh kavmine gelince, peygamberleri yalancılıkla itham ettiklerinde, onları suda boğduk ve kendilerini insanlar için bir ibret yaptık. Biz zalimler için acıklı bir azap hazırlamışızdır. Adi Semud'u, Res halkını ve bunlar arasında daha birçok nesilleri de inkarcılıkları yüzünden helak ettik. Onların her birine misaller getirdik. Ama öğüt almadıkları için hepsini kırdık geçirdik. Resulüm, and olsun ki bu Mekkeli putperestler bela ve fenalık yağmuruna tutulmuş olan beldeye uğramışlardır. Peki onu da görmüyorlar mıydı? Hayır, onlar öldükten sonra dirilmeyi ummamaktadırlar. Seni gördükleri zaman, bu mu Allah'ın peygamber olarak gönderdiği diye hep seni alaya alıyorlar. Şayet tanrılarımıza inanmakta sebat göstermeseydik, gerçekten de bizi neredeyse tanrılarımızdan saptıracaktı diyorlar. Azabı gördükleri zaman, kimin yolunun sapık olduğunu bilecekler. Kötü duygularını kendisine tanrı edinen kimseyi gördün mü? Şimdi ona sen mi vekil olacaksın? Yoksa sen onların çoğunun gerçekten söz dinleyeceğini, Yahut akıllanacağını mı sanıyorsun? Gerçekte onlar hayvanlar gibidir. Hatta gidişçe daha sapıktırlar. Rabbinin gölgeyi nasıl uzatmakta olduğunu görmedin mi? Dileseydi onu elbet hareketsiz de kılardı. Sonra biz güneşi ona gölgeye delil kılmışızdır. Sonra da onu yavaş yavaş kendimize başka yöne çekmekteyiz. Sizin için geceyi örtü, uykuyu istirahat kılan, gündüzü yayılıp çalışma zamanı yapan O'dur. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen ve gökten tertemiz bir su indiren O'dur. Ki biz o suyla ölü toprağa can verelim yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara su sağlayalım diye. Andolsun bunu insanların öğüt almaları için aralarında çeşit çeşit şekillerde anlatmışızdır. Ama insanların çoğu ille nankörlük edip diretmiştir. Habibim, şayet dileseydik elbette her köye bir uyarıcı peygamber gönderirdik. Madem ki yalnız seni gönderdik, Öyleyse kafirlere boyun eğme ve bununla Kur'anla onlara karşı olanca gücünle büyük bir savaş ver. Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerinin ki tuzlu ve acı, iki denizi salı veren ve aralarında bir engel aşılmaz bir serhat koyan odur. O hakir sudan bir insan yaratıp, ona bir nesep bahşeden ve sihriyet bağı ile akraba yapan O'dur. Rabbinin her şeye gücü yeter. Böyleyken inkarcılar, Allah'ı bırakıp kendilerine ne fayda ne zarar veremeyen şeylere kulluk ediyorlar. İnkarcı olan kimse Rabbine karşı uğraşıp durmaktadır. Halbuki biz seni ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki ben buna karşı sizden bir ücret değil, ancak Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen kimseler olmanızı istiyorum. Sen ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak o yeter. Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan, sonra arşa hükmeden Rahman'dır. Haydi ne dileyeceksen o her şeyden haberdar olan Rahman'dan dile. Onlara Rahman'a secde edin dendiği zaman, Rahman neymiş? ''Senin bize emrettiğine secde eder miyiz hiç?'' derler. Ve bu emir onların nefretlerini artırır. Gökte burçları var eden, onların içinde bir kandil, güneş ve nurlu bir ay barındıran Allah yüceler yücesidir. İbret almak veya şükretmek dileyen kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren O'dur. O çok merhametli Allah'ın has kulları onlardır ki yeryüzünde tevazu ile yürürler. Ve cahil kimseler kendilerine laf attığı zaman incitmeksizin selam derler geçerler. Ve onlar ki Rablerine secdeler ve kıyamlar ederek yatarlar. Onlar ki şöyle derler, cehennem azabını üzerimizden sav Doğrusu onun azabı geçici bir şey değildir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır. Ve onlar ki harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler. İkisi arasında orta bir yol tutarlar. Yine onlar ki Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan günahının cezasını bulur. Kıyamet günü azabı kat kat olur ve orada alçaltılmış olarak temellik kalır. Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışlarda bulunanlar başka. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Ve her kim tövbe edip iyi davranış gösterirse, şüphesiz o tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Ve onlar ki, yalan şahitlik etmezler. Boş bir şeye rastladıkları zaman vakarla oradan geçip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında ise, Onlara karşı sağır ve kör davranmazlar. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar Orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulümdeki Rabbim size ne kıymet verir duanız olmasa. Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Tâsîn Mîm. Bunlar sana apaçık kitabın ayetleridir. Resulüm, onlar iman etmiyorlar diye, adeta kendine kıyacaksın. Biz dilersek onların üzerlerine, gökten bir ayet mucize indiririz de, ona boyunları eyle kalır. Bununla beraber kendilerine o Rahman'dan yeni bir öğüt gelmeye dursun, illa ondan yüz çevirirler. Üstelik ona yalandır dediler. Fakat onlara alay edip durdukları şeyin haberleri yakında gelecektir. Yeryüzüne bir bakmadılar mı? Biz orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirmişiz. Şüphesiz ki bunda mutlak bir ayet, nişane vardır. Ama onların çoğu iman etmezler. Ve şüphe yok ki Rabbin galip ve engin merhamet sahibidir. Bir vakit Rabbin Musa'ya nida edip git o zalim kavme dedi. Firavun kavmine. Hala sakınmayacaklar mı? Musa şöyle seslendi. Ya Rab! Doğrusu ben korkarım ki beni yalancı sayarlar. Ve göğsüm daralır, dilim dönmez. Onun için Harun'a da elçilik ver. Hem onların bana isnat ettikleri bir suç var. Ondan dolayı korkarım ki hemen beni öldürürler. Allah hayır hayır buyurdu. Haydi ikiniz ayetlerimizle, mucizelerimizle gidin. Şüphesiz ki biz sizinle beraberiz. Onları işitiyoruz. Haydi Firavuna gidin de deyin ki: "İnan biz alemlerin Rabbinin elçisiyiz. İsrail oğullarını bizimle beraber gönder." Aa dedi. "Biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının birçok yıllarını aramızda geçirmedin mi?" Sonunda o yaptığın kötü işi de yaptın, sen nankörün birisin. Musa, ben dedi, o işi o anda yaptım ki şaşkınlardandım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. O başıma kalktığın nimet de aslında İsrail oğullarını, ...kendine köle edinmiş olmandır. Firavun şöyle dedi, Alemlerin Rabbi dediğin nedir ki? Musa cevap olarak, Eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan kişiler olsanız, ...itiraf edersiniz ki, ...o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Firavun etrafında bulunanlara, ...işitmiyor musunuz dedi. Musa dedi ki o sizin de Rabbiniz, daha önceki atalarınızın da Rabbidir. Firavun, size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir dedi. Musa devamla şöyle söyledi. Şayet aklınızı kullansanız anlarsınız ki o doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir. Firavun, Benden başkasını ilah tutarsan andolsun ki seni zindana kapatılmışlardan ederim dedi. Musa sordu. Sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı? Firavun Haydi getir onu bakayım doğrulardan sen dedi. Bunun üzerine Musa asasını bırakıverdi. Apaçık bir ejderha oğlu verdi. Elini de koynundan çekti çıkardı, bakanlara bembeyaz görünen nur saçan bir şey oldu verdi. Firavun çevresinde bulunan ileri gelenlere bu dedi herhalde çok bilgili bir sihirbaz. Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz? dediler ki Bunu ve kardeşini eyle. Şehirlere de toplayıcılar gönder. Bütün bilgiç sihirbazları sana getirsinler. Böylece sihirbazlar belli bir günün tayin edilen vaktinde bir araya getirildi. Halka siz de toplanıyor musunuz? Haydi çabuk olun denildi. Üstün gelirlerse herhalde sihirbazlara uyarız dediler. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a şayet biz üstün gelirsek ''Muhakkak bize bir ücret vardır değil mi?'' dediler. Firavun cevaben ''Evet, o takdirde hiç şüphe etmeyin, gözde kimselerden olacaksınız.'' dedi. Musa onlara ''Atın ne atacaksınız?'' dedi. Bunun üzerine iplerini ve değneklerini attılar. Ve Firavun'un kudreti hakkı için ''Şüphesiz elbette bizler galip geleceğiz.'' dediler. Ardından Musa asasına attı, bir de ne görsünler, onların uydurduklarını yutuyor. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar, iman ettik dediler alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine. Firavun kızgınlık içinde dedi ki, ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha, anlaşıldı ki o size sihri öğreten büyüğünüzmüş. Ama şimdi bileceksiniz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim. Hepinizi çarmıha gerdireceğim. Zararı yok dediler. Nasıl olsa biz Rabbimize döneceğiz. Herhalde biz müminlerin evveli olduğumuzdan dolayı Rabbimizin bize mağfiret buyuracağını ümit ederiz. Biz Musa'ya Kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun da şehirlere asker toplayıcılar gönderdi. Esasen bunlar sayıları azar azar bölük pörçük bir cemaattir. Böyleyken hakkımızda çok gayz öfke besliyorlar. Bizse elbette uyanık ve tek vücut bir cemaatiz diyor ve dedirtiyordu. Ama sonunda biz onları Firavun ve kavmini bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık ve onlara İsrail oğullarını mirasçı yaptık. Derken Firavun ve adamları güneş doğmuştu ki onların ardına düştüler. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın adamları eyvah yakalandık dediler. Musa hayır asla dedi. Rabbim şüphesiz benimledir. Bana yolunu gösterecektir. Bunun üzerine Musa'ya vur asanla denize diye vahyettik. Vurunca bir infilak etti. Her bölük koca bir dağ gibi oluverdi. Ötekilerini de Buraya yanaştırı vermiştik. Musa ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra da ötekileri suda boğduk. Şüphesiz bunda bir ayet ibret vardır. Ama çokları iman etmiş değillerdir. Ve şüphesiz işte o Rabbin mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Resulüm Onlara İbrahim'in kıssasını da naklet. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Bir takım putlara taparız da onlar sayesinde toplanırız dediler. İbrahim peki dedi yalvardığınızda onlar sizi işitiyorlar mı? Veya size fayda veya zararları olur mu? Yok dediler ama biz babalarımızı böyle yapar bulduk. İbrahim dedi ki iyi ama... İster sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? Hem onlar benim düşmanımdır, ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. O ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren içirendir. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. O ki benim canımı alacak, sonra diriltecektir. Ve hesap günü hatamı bağışlayacağını umduğumdur. Ya Rab, bana hikmet hüküm ver ve beni iyiler zümresine kat. Sonra gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan eyle. Ve beni ne'im nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o ...yanlış gidenlerdendir. İnsanların diriltilecekleri gün... ...beni mahcup etme. O gün ki... ...ne mal fayda verir ne oğullar. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler... ...o günde kurtuluşa erer. O gün... ...cennet müttakilere yaklaştırılmıştır. Azgınlar içinde cehennem hortlatılmıştır. Onlara... Allah'ı bırakıp da taptıklarınız hani nerede? Size yardım edebiliyorlar mı? Veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı denilir. Ve arkasından hep onlar putlar ve azgınlar o cehennemin içine fırlatılmaktadırlar. Ve bütün o iblis orduları onun içinde birbirleriyle çekişirlerken dediler ki Vallahi biz Gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz Çünkü biz sizi Alemlerin Rabbi ile bir seviyede tutuyorduk Ve bizi hep o günahkarlar saptırdı Bak bizim için ne şefaatçiler var Ne de yakın bir dost Ah keşke dünyaya bir kere daha dönebilsek de Müminlerden olabilseydik Şüphesiz bunda bir ayet, alınacak bir ders vardır. Oysa çokları iman etmiş değillerdir. Ve şüphesiz Rabbin, işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla itham etti. Hani kardeşleri Nuh, onlara şöyle demişti. Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Haberiniz olsun ki ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Gelin artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Buna karşılık ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Gelin artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Aa dediler, senin ardına hep düşük kimseler düşmüşken biz sana hiç inanır mıyız? Nuh dedi ki, onların yaptıkları hakkında bir bilgim yoktur. Onların hesabı ancak Rabbime aittir, düşünsenize. Hem ben iman edenleri kovmaya memur değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Dediler ki, ey Nuh! Eğer vazgeçmezsen iyi bil ki taşa tutulanlardan olacaksın. Nuh, Rabbim dedi. Kavmim beni yalancılıkla itham etti. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Ben ve beraberimdeki müminleri kurtar. Bunun üzerine biz de onu ve beraberindekileri o dolu gemide taşıyarak kurtardık. Sonra da Arkasında kalanları suda boğduk. Şüphesiz bunda mutlak bir ayet, alınacak ders vardır. Ama çokları iman etmiş değillerdir. Ve şüphesiz Rabbin işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Ad kavmi de peygamberleri yalancılıkla itham etti. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti. Siz Allah'tan korkmaz mısınız?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 Temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı edinirsiniz? Hem tuttuğunuz zaman merhametsiz zorbalar gibi tutuyorsunuz. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. O Allah'tan korkun ki size o bildiğiniz şeyleri vermekte, davarlar, oğullar, cennet gibi bağlar, bahçeler, pınarlar ihsan etmektedir. Cidden... Ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum. Dediler ki sen ha vaz etmişsin, ha vaz edenlerden olmamışsın. Bizce birdir. Bu sırf eskilerin adetidir. Biz azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onu yalancı saydılar. Biz de kendilerini helak ettik. Şüphesiz bunda mutlak bir ayet Alınacak bir ders vardır. Ama çokları iman etmiş değillerdir. Ve şüphesiz Rabbin işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Semud kavmi de peygamberleri yalancılıkla itham etti. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti. Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Haberiniz olsun ki ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.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 bir de dağlardan keyifli keyifli kaşhaneler uyuyorsunuz. Gelin Allah'tan korkunda bana itaat edin. Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyen bozguncuların emrine uymayın. Sen dediler, olsa olsa iyice büyülenmiş birisin. Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerden sen. Haydi bize bir ayet mucize getir. Salih, işte mucize bu dişi devedir. Su içme hakkı bir gün onundur, belli bir günün içme hakkı da sizin dedi. Sakın ona bir kötülükle ilişmeyin, yoksa sizi büyük bir günün azabı yakalayıverir. Derken onu kestiler. Fakat pişman da oldular.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 Haberiniz olsun ki ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Gelin artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. İnsanlar içinden erkeklere mi gidiyorsunuz? Bırakıyorsunuz da sizler için yarattığı eşleri... Doğrusu siz insanlıktan çıkmış bir kavimsiniz. Onlar şöyle dediler. Ey Lut bu davadan vazgeçmezsen iyi bil ki sürülenlerden olacaksın. Lut doğrusu ben dedi sizin bu işinize buz edenlerdenim. Ya Rabbi beni ve ailemi onların yapa geldiklerinin vebalinden kurtar. Biz de onu ve ailesinin tamamını kurtardık. Ancak geride bir yaşlı kadın kaldı. Bu yaşlı kadın Hazreti Lut'un karısıydı. İman etmediği için kurtarılanlar arasında olması takdir edilmemişti. Sonra geridekilerin hepsini helak ettik. Ve üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki uyarılanların...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 Haberiniz olsun ki ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Gelin Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan yalnız alemlerin Rabbidir. Ölçeyi tam ölçün de hak yiyenlerden olmayın. Ve doğru teraziyle tartın. Halkın eşyalarını değerinden düşürmeyin, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. O, sizi ve sizden önceki nesilleri yaratan Allah'tan korkun. Onlar şöyle dediler, sen olsa olsa iyice büyülenmiş birisin. Sen de bizim gibi bir beşerden başka nesin? Bil ki biz seni ancak yalancılardan biri sayıyoruz. Şayet doğru sözlülerdensen, üstümüze gökten bir parça düşürüver. Şuayb, Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir dedi. Hülasa, onu yalancı saydılar da, kendilerini o gölge gününün azabı yakalayıverdi. O, cidden büyük bir günün azabıydı. Allah onlara, yedi gün, yedi gün, Şiddetli bir hararet vermiş, evlerinde nefesleri tıkanmış, ovaya fırlamışlar, nihayet bir bulut peydahı olmuş, onun altına toplanmışlar, sonra o gölgelik Allah tarafından üzerlerine inmiş, hepsini yok etmiştir. Böylece istedikleri gibi üzerlerine gökten bir parça düşürülmüş oldu. Şüphesiz bunda bir ayet, alınacak bir ders vardır. Ama çokları iman etmiş değillerdir. Ve şüphesiz Rabbin, işte o mutlak galip ve engin merhamet sahibidir. Ve muhakkak ki bu Kur'an, alemlerin Rabbinin indirmesidir. Resulüm, onu ruhul emin Cebrail indirdi. Uyarıcılardan olasın diye senin kalbin üzerine, açık parlak bir Arapça lisanla, o şüphesiz daha öncekilerin kitaplarında da vardı. İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi onlar için bir ayet delil değil midir? Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de bunu o okusaydı yine de ona iman etmezlerdi. Böylece onu günahkarların kalplerine soktuk. Okuyup anladılar ama Yine de acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. İşte bu azap onlara kendileri farkında olmadan ansızın geri verecektir. O zaman bize iman etmemiz için mühlet verilir mi acaba diyeceklerdir. Oysa dünyadayken onlar bizim azabımızı çarçabuk istiyorlardı. Gördün ya artık onlara senelerce zevk ettirsek sonra kendilerine vaat edilen azap gelip çatarsa, o yaşadıkları zevkin kendilerine hiçbir faydası olmayacaktır. Bununla birlikte, biz hangi memleketi helak ettikse, muhakkak onu uyarıcı peygamberleri olmuştur. Onlar ihtar edilmiştir ve biz zulmetmiş değiliz. Onu, Kur'an'ı şeytanlar indirmedi bu onlara hem yaraşmaz hem de güçleri yetmez. Şüphesiz onlar vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır. O halde sakın Allah'la beraber başka Tanrı'ya kulluk edip yalvarma. Yoksa azaba uğratılanlardan olursun. Önce en yakın hısımlarını uyar. Ve sana uyan müminlere kanadını indir. Şayet sana karşı gelirlerse de ki, ben sizin yaptıklarınızdan muhakkak uzağım. Sen o mutlak galip ve engin merhamet sahibine güvenip dayan. O ki gece namaza kattığın zaman seni görüyor. Ve secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor. Çünkü her şeyi işiten her şeyi bilen odur. Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkesin üzerine inerler. Onlar şeytanlara kulak verirler ve onların çoğu yalancıdır. Şairlere gelince onlara da sapıklar uyar. Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını... Ve gerçekten yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmedin mi? Ancak iman edip iyi ameller işleyenler, Allah'ı çok çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini sabunanlar müstesna, haksızlık edenler hangi dönüşe, hangi akibete döndürüleceklerini yakında bileceklerdir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. tasin. Bunlar sana Kur'an'ın ve apaçık bir kitabın ayetleridir. İman eden müminler için hidayet rehberi ve müjdeci olmak üzere. Ki o müminler namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve ahirete de kesin olarak iman ederler. Şüphesiz biz ahirete inanmayanların işlerini kendilerine süslü gösterdik de, onlar ilerisini göremezler, kalpleri körelmiştir. İşte bunlar kendileri için oldukça ağır bir azap bulunan kimselerdir. Ahirette en çok ziyana uğrayacaklar da onlardır. Resulüm, şüphesiz ki bu Kur'an sana hikmet sahibi ve her şeyi bilen Allah tarafından indirilmektedir. Hani Musa ailesine şöyle demişti, Gerçekten ben bir ateş gördüm, gidip size oradan bir haber getireceğim, yahut bir kor ateş getireyim, umarım ki ısınırsınız. Oraya geldiğinde şöyle seslenilmişti, ateşin bulunduğu yerdeki ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah, Eksikliklerden münezzehtir. Ey Musa! İyi bil ki, Ben mutlak galip ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Asanı at! Asayı atıp, Onu yılan gibi deprenir görünce, Dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Dedik ki, Ey Musa! Korkma! Çünkü benim huzurumda, Peygamberler korkmaz. Ancak, kim haksızlık yapar, sonra yaptığı kötülüğü iyiliğe çevirirse, bilsin ki ben ona karşı da çok bağışlayıcıyım, çok merhamet sahibiyim. Elini koynuna sok, kusursuz bembeyaz çıkacaktır. Dokuz mucize ile, Dokuz mucize, asa, beyaz el, sinada, tufan, çekirge, haşerat, kurbağa, kan... Felk yani denizin yarılması olaylarıdır. Dokuz mucize ile Firavun ve kavmine git. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavim olmuşlardır. Bu şekilde ayetlerimiz onların gözleri önüne serilince bu apaçık bir sihirdir dediler. Ve vicdanları bunların doğruluğuna tam bir kanaat getirdiği halde zulüm ve kibirlerinden ötürü onları bile bile inkar ettiler. Bozguncuların sonunun nice olduğuna bir bak. Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. Onlar bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman Davud'a varis olup dedi ki: Ey insanlar! Bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden nasip verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil orduları Süleyman'ın hizmetinde toplandı. Hepsi bir arada onun tarafından düzenli olarak sevk ediliyordu. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman bir karınca, ''Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin.'' dedi. Süleyman, onun sözüne gülümseyerek dedi ki, ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat. Süleyman kuşları gözden geçirdikten sonra şöyle dedi, ötütün Hüt için göremiyorum. Yoksa kayıplara mı karıştı? Ya bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirecek ya da onu şiddetli bir azaba uğratacağım yahut boğazlayacağım. Çok geçmeden hüt hüt gelip ben dedi senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebeden sana çok doğru ve önemli bir haber getirdim. Gerçekten onlara, sebelilere hükümdarlık eden, kendisine her türlü imkan verilmiş, ve büyük bir tahta sahip olan bir kadınla karşılaştım. Onun ve kavminin Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan kendilerine yaptıklarını süslü göstermiş de onları doğru yoldan alıkoymuş. Bunun için hidayete giremiyorlar. Göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmezler. Halbuki... ...o büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka tapılacak yoktur. Süleyman Hütü'de dedi ki... ...doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın bakacağız. Şu mektubumu götür onu kendilerine ver. Sonra onlardan biraz çekil de ne sonuca varacaklarına bak. Süleyman'ın mektubunu alan Sebe Melikesi... ...beyler, ulular... Bana çok önemli bir mektup bırakıldı dedi. Mektup Süleymandan'dır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Bana karşı baş kaldırmayın. Teslimiyet göstererek bana gelin diye yazmaktadır. Sonra Melik'e dedi ki: "Beyler ulular, bu işimde bana bir fikir verin. Bilirsiniz, siz yanımda olmadan hiçbir işi kestirip atmam." Onlar şöyle cevap verdiler, Biz güçlü kuvvetli kimseleriz, zorlu savaş erbabıyız, buyruksa senindir, artık ne emredeceğini düşün taşın. Melike, hükümdarlar bir memlekete girdiler mi, orayı perişan ederler ve halkının ulularını hakir hale getirirler. Herhalde onlar da böyle yapacaklardır dedi. Ben şimdi onlara bir hediye göndereyim de, Bakayım elçiler ne gibi bir sonuçla dönecekler. Elçiler hediyelerle gelince, Süleyman şöyle dedi, Siz bana malla yardım mı etmek istiyorsunuz? Allah'ın bana verdiği, size verdiğinden daha iyidir. Ama siz, Hediyenizle böbürlenirsiniz. Ey elçi! Onlara var söyle. İyi bilsinler ki, kendilerine asla karşı koyamayacakları ordularla gelir, onları muhakkak surette, hor ve hakir halde oradan çıkarırız. Sonra Süleyman müşabirlerine dedi ki, Ey ulular! Onlar teslimiyet gösterip bana gelmeden önce, Hanginiz o Melike'nin tahtını bana getirebilir? Cinlerden bir ifrit, Sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm ve güvenim var dedi. Kitaptan ilmi olan kimse ise, Gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm dedi. Süleyman onu Melike'nin tahtını, Yanı başında yerleşi vermiş görünce bu dedi şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınamak üzere Rabbimin gösterdiği lütfundandır. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene gelince o bilsin ki Rabbim müstani'dir, çok kerem sahibidir. Süleyman devamla dedi ki onun tahtını bilemeyeceği bir vaziyete sokun. Getirin bakalım tanıyabilecek mi? Yoksa tanıyamayanlardan mı olacak? Melike gelince, senin tahtın da böyle mi dendi? O şöyle cevap verdi. Tıpkı o. Zaten bize daha önce bilgi verilmiş ve biz teslimiyet göstermiştik. Onu Allah'tan başka taptığı şeyler alıkoymuştu. Çünkü kendisi inkarcı bir kavim dendi. Ona köşke gir dendi. Melike onu görünce derin bir su ve eteğini çekti. Süleyman, bu billurdan yapılmış şeffaf bir zemindir dedi. Melike dedi ki, Rabbim ben gerçekten kendime yazık etmiştim. Süleyman'ın mayiyetinde, Alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Andolsun olsun ki Allah'a ibadet edin diye Semud'a da kardeşi Salih'i gönderdik. Hemen birbirleriyle çekişen iki zümre verdiler. Salih dedi ki, ey benim kavmim, iyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Ne olur Allah'a istiğfar etseniz belki rahmetine ulaşırdınız. Cevap verdiler Senin ve beraberindekilerin yüzünden uğursuzluğa uğradık Salih Size çöken uğursuzluk sebebi Allah katında yazılıdır Belki siz imtihana çekilen bir kavimsiniz dedi O şehirde dokuz çete vardı ki Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar İyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı Allah'a and içerek birbirlerine şöyle dediler Gece ona ve ailesine baskın yapalım Sonra da velisine biz o ailenin yok edilişi sırasında orada değildik İnanın ki doğru söylüyoruz diyelim Onlar böyle bir tuzak kurdular Biz de kendileri farkında olmadan onların planlarını alt üst ettik İşte bak tuzaklarının akıbeti nice oldu Onları da kavimlerini de toptan helak ettik. İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri. Bilen bir kavim için elbette bunda bir ibret vardır. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanları da kurtardık. Lut'u da peygamber olarak kavmine gönderdik. O kavmine şöyle demişti. Göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız? Siz ille de kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşacak mısınız? Doğrusu siz beyinsizlikte devam ede gelen bir kabimsiniz.''